el cevat kelimesi Allah azze ve celle el -cevat'tır. Manası ise Allah azze ve celle bolca verendir demektir. Ki Allah azze ve celle'nin vermesi bütün kainatı kaplamıştır. Ne olursa olsun Allah azze ve celle fazlı keremiyle nimetlendirmiştir ve hiçbir zaman Allah azze ve celle'nin bu nimetinden bir göz açıp kapayıncaya kadar dahi hiç kimse beri değildir. İbnü'l-Kayyim rahimehullah bununla alakalı diyor ki kardeşlerim. Allah azze ve celle ecvetü'l-ecvetin, cömertlerin en cömertidir. Ekramu'l-ekramin ikram edenlerin en çok ikramı edenidir. Erhamu'r-rahimin Merhamet edenlerin en çok merhamet edenidir. Muhakkak ki Allah Azze ve Celle'nin rahmeti, gadabını geçmiştir. Allah Azze ve Celle'nin yumuşaklığı ve azap etmede, ceza vermede acele etmemesi ve Allah Azze ve Celle'nin affetmesi ve hemen cezalandırmaması nedir? Hep Allah Azze ve Celle ile alakalı ve Allah nefsine rahmeti yazmıştır. وَكَتَبَ على نفسه الرَّحْمَةِ Allah nefsine rahmeti yazmıştır. Allah merhamet edenlerin en merhametlisidir. Ve Allah Azze ve Celle ihsanı, cömertliği çokça vermeyi ve iyiliği sevendir Allah Subhanahu ve Teala. Üstünlüğün, faziletin tamamı Allah'ın elindedir. Hayır tamamen Allah'tandır ve cevat yani cömertlik tamamen, Allah'a aittir. Ve Allah Azze ve Celle'nin en çok sevdiği şeylerden bir tanesi de kullarına bol bol vermek bu ve onlara ihsanıyla, lütfuyla bol bol ihsan edip lütufta bulunmaktır. Allah'ın en çok sevdiği. Allah cömerttir. Cömertleri sever Subhanahu ve Teala. Allah zatıyla cömert olandır. Ve Allah azze ve celle'nin mutlak manada cömert olan sadece ve sadece Allah azze ve celledir. Ve Allah azze ve Celle ihsanıyla, iyiliğiyle ne yapmaktadır? Cömertliği sevendir Subhanu e, ve Teala. Allah zatıyla cömert olandır. Allah azze ve Celle zatıyla haydır, diri olandır. Allah zatıyla ilim sahibidir. Allah azze ve Celle zatıyla Hakkıyla işiten, hakkıyla görendir. subhanuhu ve Teala. Ve Allah Azze ve Celle sevgisi, muhabbeti, intikamından daha fazladır. Ve rahmeti Allah Azze ve Celle'nin gadabından kendisine daha sevimlidir. Çünkü rahmeti gadabını geçmiştir. Ve Allah Azze ve Celle'nin lütfu nedir? Adaletten daha sevimlidir. Allah azze ve celle'nin vermesi, bol bol vermesi, vermemesinden kendisine çok daha sevgili gelir Allah subhanahu ve taala'ya. Ve yine kardeşlerim İbnü'l Kayyım rahimehullah sözüne devam edenek diyor ki: Muhakkak ki Allah azze ve celle kendisinden istenilmesinden ve kendisinin de lütfundan kullarına vermesinden hoşlanır. Bunu sever Allah azze ve celle. Çünkü Hakkıyla mülkün sahibi olan ve hakkıyla cömert olan yalnız ve yalnız Allah Subhanahu ve Teala'dır. Kendisinden istenildiği zaman cömertçe verir Allah Subhanahu ve Teala. Ve genişliği çok fazla olandır. Ve yine kendisinden istenilmesinden hoşlanır Allah. Diyor ki hadiste Allah <gülüyor> Kim ki diyor Allah kendisinden istemezse istenmeyen kişiden Allah ona karşı öfkelenir er diyor. Yani Allah Azze ve Celle bize bizim kendisinden istememizden hoşlanıyor subhanahu ve teala. Neden? Çünkü Allah cömerttir. Çünkü Allah Azze ve Celle bir kulu kendisine... Ya Rab, Ya Rab diye elini açıp dua ettiğinde, bir şeyler istediğinde, mağfiret istediğinde, bağışlanma dilediğinde, rızık istediğinde, ne isterse istesin, onu geri çevirmekten haya eder Allah Azze ve Celle. O yüzden her kim Allah'tan istemezse, Allah ona öfkelenir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gelen rivayette. Böyle bir Rabbin e, kulu olmamızı Allah hepimize nasip eylesin. Bu, bu şey üzere devam edenlerden eylesin inşallah. Allah Azze ve Celle bizim için gökleri ve yeri yaratmış. Ve Allah Azze ve Celle her şeyi kolaylaştırmış. Peygamberler göndermiş, kitaplar indirmiş, şeriat koymuş, kanunlar koymuş. Ve Allah Azze ve Celle istediğiniz vakitte... Kendisine münacat etmeyi emretmiştir, dilemiştir Allah Azze ve Celle. Ve her türlü bir tane yapılan Hasene'ye on mislinden yedi yüz misline kadar vereceğini söylüyor Allah Azze ve Celle. Günah işlersen bir tane. Tövbe ettiğin zaman ne yapıyor onu siliyor ve onun yerine de yine bir tane Hasene bir tane sevap yazıyor Allah Azze ve Celle. Ama işlersen. Ve... Yine Allah Azze ve Celle hadislerde geldiği kadarıyla insan diyor gökler dolusu kadar yer dolusu kadar günahla gelse sonra Allah'tan bağışlanma dilese Allah Azze ve Celle onu bağışlayacağına vaat etmiştir. De yine yer dolusu hatayla karşılaşsa ve tevhid ehli olsa Allah'a şirk koşmasa yine diyor o yer dolusu muhakkak ki mağfiretle ben onu karşılarım diyor Allah Azze ve Celle. Gelen rivayetlerde Allah Azze ve Celle ve kişiye tövbe veriyor. Tövbeyi bahşediyor Allah Azze ve Celle. Ve onu yapmakla yani tövbe etmekle onu muvaffak kılıyor Allah Azze ve Celle. Ve yine ondan ne yapıyor? Onu kabul ediyor. Hac gibi bir ibadeti mümine farz kılıyor. Neden? Anasından doğduğu gün gibi olsun diye. Günahlarından tamamen kurtulsun diye hidayete ersin diye ve daha birçok şeyde ne yapıyor Allah azze ve celle günahlara kefaret olacak daha birçok şeyi mümin kuluna veya kullarına meşru kılıyor Allah azze ve celle ve daha birçok şey hayır olan güzel olan müminin müslümanın insanın hayrına olan her şeyi emrediyor ve onun zararına olacak her şeyi de yasaklıyor haram kılıyor Allah azze ve celle. Çünkü Allah cevattır. Allah mu'tidir. Allah bolca verendir. Çünkü Allah azze ve Celle'ye nedir? Ee, bolca verendir kullarına karşı. Allah kullarına malı verir ve bu kul da bu malı Allah azze ve celle'ye yaklaşmak için kullanır. Durum budur kardeşlerim. Veren Allah sen infak edeceksin ve Allah'ın verdiği malla Allah'a yaklaşacaksın. Çünkü Allah muhtidir, verendir, Allah cevattır, Allah cömerttir, Allah bolca verendir. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Evet geldik son isime. Zülcelali vel ikram. Allah celal ve ikram sahibidir. Kardeşlerim bu isim... Rahman Suresi 78. ayet-i kerimesinde Tebarak rabbike zil ikram. Celal ve ikram sahibi Rabbinin ismi ne mübarektir, yücedir diyor. Ve bu Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın sünnetinde gelen yine dualardan bir tanesi müsnette gelen Rabia İbn Amir Radıyallahu Anh'dan gelen rivayette Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam diyor ki elaz bi yada el celali ve ikram yani ya zal celali ve ikram duasına ve <gülüyor> sabırla devam edin bunda ısrarlı olun diyor Allah resulü aleyhissalatu vesselam ya zal celali ve ikram dualarda gelen en çok lafızlarda lafız olarak dualarda gelen e, lafızlardan bir tanesi ya del celali ve ikram, ey celal ve ikram sahibi olan Allah'ım. Yine müsnet'te, Enes i̇bn Malik e, radıyallahu anhudan gelen rivayette diyor ki, Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın yanında mescitte oturuyordum ve bir adam da namaz kılıyordu. Adam dedi ki, Allahümme inni esaluk bi enne lekel hamd, la ilahe illa ente. Al-Mennan Bedi'i al-Semavati Vel-Ard Ya zel-celali Vel-ikram Ya hayu Ya kayyum Bunun üzerine Allah Nasallahu Alaihi Dedi ki Bu adam ismi azamla Nadu